edelim inşallah. Kaydet hocam sen yani başa alırsın. Ee, güzel bir sohbet. Yani dini sohbet demek illa soru cevap fıkıh sorusu değil. Bu da yani bu dini... Önemli bir soru. Evet, evet. Önemli bir konu bu. Evet, evet. Kaydet hocam evet. Buyurun. Şimdi inşallah kaydedelim bunu da. Ee, şimdi e, bu yani biraz önce bahsetmiş olduğum meselede e, ilk hedefimiz İnsanların hayrına, insanların hayrı için yola çıktığımızı göstermemiz olmalıdır. Ve bu konuda gerçekten samimi olduğumuzu göstermemiz lazımdır. Davetçi, çeşitli bahaneler uydurmak suretiyle sorumluluktan kaçmak ister. Bu, nefsinin ona oynamış olduğu bir oyundur. Nefsi, bak insanlar kabul etmiyorlar, insanlar sana azap etmek istiyorlar, e bu insanlar var ya seni asla anlamak istemiyorlar. Ağzınla kuş tutsan sen burada bir e, fersah yol alamayacaksın. Boşuna uğraşıyorsun. Nefesin tüketiyorsun. Bu insanlar var ya lanetlik insanlardır. Bunlar kafirdir. Bunlar müşriktir. Bunlardan uzak durmak lazım. Bunlar Allah bunlara cehennemi yazmıştır. Bunlar cehennemden çıkması mümkün değildir. Bunlar lanetli insanlardır. Hakkı kabul etmiyorlar bakın ya gibi. Bir takım şeytani vesvese ve bahaneler ile şeytan davetçiyi davet yolundan uzaklaştırmak ister. Ama davetçiye düşen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahip olduğu hikmete ram olarak o yolda azimle, sabırla, gayretle devam etmesidir. İnsanları bir gecede bir konuşmayla, bir sohbetle değiştirmemiz mümkün değildir. İnsanlara konuşmamızın birden tesir etmesi mümkün değildir. İnsanlar duyduğu her şeyden etkilenirler ama etkilendiklerini ibraz etmekler, etmezler, Zahir iz bunu zahire sokmazlar. Ama iç alemlerinde bazı duvarlar yıkılmaktadır, bazı yerine bazı duvarlar yapılmaktadır. Ama bunu asla göstermezler. Ta ki teslim olana kadar. Kale son askere kadar bazen savunulur, bazen son asker kalınca kale beyaz bayrağı çeker. O yüzden mücadele etmek lazımdır. O insanların birden iki sözle iki ayetle dönüş yapmalarını, Beklemek doğru değildir. Ayeti söylersiniz. insanlardan o ayete uymalarını istersiniz. O insanlar o ayete uymazlar. Ama sorduğunuzda o insanlar aslında o ayete uyuyorlar. Siz uymuyorsunuz. Çünkü o ayeti in insanlara anlatanlar, onların sevdiği insanlar o ayeti öyle bir sunum yapmışlar ki başka e bir şekilde ayetin muradına ters bir şekilde onlara servis yapmışlar ve bu insanlar bunu kabul etmiş. Dolayısıyla hala akıllarında ayeti, esas ayeti kabul eden, gerçek manasını, gerçek muradını bilen, kabul eden ve onu anlayan ve tatbik eden insanlar olarak kendilerini görmektedirler ve seni asla o şeyde ayetin, Anlatma makamında, anyeti e, anlamı makamında doğru, olgun, olması gereken e, bir seviyede ve ilimde görmemektedirler. Bu e, karmaşık ortamda sizin bulanık suda balık avlamak ne kadar zorsa sizin de o derecede sabırlı olmanıza ihtiyaç var. O derece beklemeye ihtiyacınız var. O derece acaba bu balık ayağıma bir yerden vurur da nerede olduğunu tespit ederim demeye ve bu kadar e, e, yani sabırlı olmaya, azimli olmaya ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Şimdi, bakınız. İslam ülkelerinin her yerinde Suri Arabistan dahil olmak üzere davetin önünde birçok engel var. Suri Arabistan dahil olmak üzere ben 17 sene orada kaldım ve oradaki kardeşleriniz daveti açık ve net olarak yapamadıklarından muzdaripler bu konuda şikayetçiler ve bu konuda e, hapislerde çürüyen insanlar var. Cihad ettiklerinden dolayı hapislerde çürüyen insanlar var. Cihad ettiklerinden dolayı e, hapislere giren insanlar var. Dua ettiklerinden dolayı görevinden alınanlar var. Bakın, yani bunlar oluyor. Ve oradaki kardeşlerimiz demek ki aynı şekilde ne yapıyorlar? Eziyete katlanıyorlar. Sabır. Sabır gösteriyorlar. Oradaki kardeşlerimiz de e, bir hikmete... Ram olarak e, davetlerine devam ediyorlar. Bakınız ben size çok büyük örnekler verebilirim. Burada duyan kardeşlerimiz vardır, bu isimleri duymayan kardeşlerimiz vardır. Selman Avde, Selman Fehed Avde, büyük davetçilerden içeride 8 sene kaldı ve daha sonra bir anlaşmayla çıkıp başka bir metot izleyerek davetine 8 sene sonra devam etmeye karar verdi. Profesör Doktor Nasırlı Ömer büyük müfessir 8 sene içeride kaldı ve bir anlaşmayla başka bir menheç ve program metod üzerinde davetine devam etmeye karar verdi. Sefer Havali yine aynı şekilde. Daha birçok isimler saymak mümkün değerli kardeşler. Ve o insanlara baktığınız zaman daha önceki çizgilerinden farklı bir Yolda ilerlemiş olduklarını görüyoruz. Daha önceden radikal, siyasi konulara giren, e, sarsan, sorgulayan, üzerine giden, korkmayan bir e, portre, bir şahsiyet arz ederken, 8 sene hapisten sonra, çıktıktan sonra, hapisten çıktıktan sonra daha çok fıkha, siyere e, yönelen ve bu konuda hizmet etmeye çalışan davetçiler olarak onları bulduk, gördük. Televizyonlara çıkan. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Şimdi, evet. Ee, demek ki davetin önünde her coğrafyada sorunlar var. Ya peygamberimizin önünde sorunlar yok muydu? Vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin Fethini ne zaman gerçekleştirdi? Biliyorsunuz Mekke'nin fethi hicretin 8. yılında gerçekleşti. Ve Kabe'nin etrafında dizili olan putlar hicretin 8. yılı peygamberimizin eliyle yıkıldı. O zamana kadar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye gelir namaz kılar etrafında tavaf ederdi ve o putlar oradaydı. Hiçbir zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o putları yıkayım ya ne olursa olsun alayım bir balta bunları kırayım geçireyim dedi mi? Demedi. Niye? Evet hocam. Bugün günümüzde bunu kırmayı bir marifet zanneden ahmaklar dinlesin yani. Evet ...niçin kırmadı... Daha iyisini yapıyorlar ya. ...niçin bekledi... ...niçin güçlü olmayı bekledi... ...niçin Mekke'yi fethetmeyi bekledi o güne kadar... ...bekleyerek o putları yerle bir etti... ...çünkü... ...değerli kardeşlerim... ...uçuk hareket etmek... ...ayaklarını yerden keserek hareket etmek... ...dinimizde yok... İstikrarlı olmak... ...muhkem olmak... ...hikmetli olmak... Ayakları yere basan bir yol üzerinde devam etmek dinde esas davette esastır. Efendim, ben bildiğimiz söylerim efendim. Yel değirmenine karşı kılıcını çekmiş Don Kışot gibi. vur, vur burboya. Hoca sen kafirsin, diniyetin hocasısın sen kafirsin. Sen diniyetin müftüsüsün sen kafirsin. Sen bilmem hangi cemaate mensupsun sen kafirsin. Sen müşriksin. Hep böyle almış eline bir kılıç, doğruyor, kesiyor. Bir Müslüman kendisi var. En sonunda kendisini de tekfir ediyor. Niye? Ya bir ben kaldım. Demek ki bu kadar insanı efendim tekfir ettim, kılıçtan geçirdim. Bir ben mi akıllıyım? Galiba ben de hatalıyım deyip kılıcı en sonunda kendi karnına saplayan zavallı bir zihniyet gerçekten acınması gereken bir zihniyettir. Doğru yolda olmayan bir zihniyettir. Doğru yolda olmayan bir zihniyettir. Şimdi ses tekrar bana gelmeye başladı Musa Kardeşim. Yine sesi açsın sen. Bana kapat, sesi, sesi, açsın sen. kapat sesi, odanın sesini kapat. Kapat sesi, odanın sesini <gülüyor> kapat. Evet, şimdi iyi. Değerli Kardeşlerim, İslam'ı bir bütün olarak incelediğimizde, İslam'ın 23 senesini Kur'an'ın nuzulünün 23 senesini sünnetin iradının 23 senesini hikmetli bir bakış açısıyla izlediğimizde görüyoruz ki orada teenni var orada tediricilik var orada başta sevgi var merhamet var dışlayıcılık yok orada hikmet var orada umut var Orada en başta merhamet duyguları var, orada e, Allah'ın e, yardım eli var, orada yalvarış var, Allah'a yalvarmak var, Allah'ım ayaklarımı haktinde sabit kıl, Allah'ım davetimde bana yardım et duaları var, orada e, cihat için, Belli bir çoğunluğa ulaşmanın gerekliliği var. Orada hicret var. Orada eziyete katlanmak var. Orada acelecilik yok. Orada e, meydan okumak, birden meydan okumak yok. Bol keseden atmak yok. Bu böyle. O zaman bu İslam ülkesinde, biz İslam ülkesiyiz. Müslümanlardan müteşekkil bir nüfusumuz var. Bunları kafir, müşrik, bidatçı, hurafeci, işe yaramaz, on para etmez, bunlar hepsi cehennemlik, bunlar sapmışlar gibi yaklaşımlarla Allah'ın rahmetinden bunları uzaklaştırmak, haddi açmaktır. Hiç kimse kendisini cennetin bekçisi görmemeli. Hiç kimse Allah'ın rahmet kapısı olduğunu İddia etmemeli. Hiç kimse, Allah'ım ben dilersem sen rahmetini verirsin, ben dilemezsem rahmetini vermezsin. Benim kötü dediğim kötüdür, iyi dediğim iyidir. Babından bir e, kötü bir yaklaşım içerisinde, e, lakayit bir yaklaşım içerisinde, ciddiyetsiz, akılsız bir yaklaşım içerisinde, bir konum içerisinde olmamalıdır. Bakınız, nice insanlar var. Hataları olabilir. Nice insanlar var. Ee, bu insanların Allah korkusundan gözleri yaşlıdır. Bu insanlar gece namazlarında samimiyetle Allah'a yalvarmaktadırlar. Ama bu insanların gerçekten almış oldukları eğitimden dolayı bazı hataları olabilir. Ama samimi bir kalp ile Allah'a yönelmişlerdir. Bu insanlar hakkı, hakça kendilerine takdim eden, Güzel bir yol ile acele etmeden açıklayarak Allah'ın nurunu Allah'ın istediği hikmetli bir metot ile kendilerine takdim eden bir insan bir davetçi olduğu zaman bu daveti kabul edeceklerinden şüphe yok. Bu durumda olan insanları efendim ilk davetimde bana uymadılar bana ben ayet söylüyorum, o bana karşı sorular soruyor gibi bir takım aceleci yaklaşımlarla bu insanları defterden silmek ve bu insanları kafir görmek, müşrik görmek, tekfir etmek mümkün değil. Yanlış bir yaklaşımdır. Çok yanlış bir yaklaşımdır. Yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken, değerli kardeşlerim, Kur'an'ın tedricilik metodunu, sünnetin tedricilik metodunu, şefkat ve sevgi metodunu, Kullanmak Kullanmak bu başka çaresi yok Yavaş yavaş Peki Bulunmuş olduğunuz bir ortamda Bunu çok soruyorlar Diyorlar ki efendim Siz bir yerde İslam'ı anlatacaksınız Fakat orada Bazı tavizler vermek zorundasınız Bu tavizleri ver, Verip O İslam'ı orada Gerçek akideyi tevhidi anlatır mısınız? Yoksa o tavizler var diye oradan uzaklaşır, ne tevhide ne de akîd- sahih akideye ee, çağırır mısınız? Yani o, o bundan vaz mı geçersiniz? Ve aceleciler diyorlar ki Allah'ın bana ihtiyacı yok. Benim davetime ihtiyacı yok. Ben taviz vermektense oradan uzaklaşırım o insanlarla da muhatap olmam, onlara gerçeği de anlatmam diyorlar. Değerli kardeşlerim, bu yanlış bir yol. Neden? Çünkü, bakınız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'ye doğru namaz kıldığında, önünde put var mıydı? Yanında put var mıydı acaba? Belki tam öne put gelmesin diye Peygamberimiz azami gayret sarf etmiştir ama Yanında, kenarında, en azından kıbrinin sağında, sonunda, doğrultusunda bir yerde, bir put vardı yani. Buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldı. Buna rağmen. Ve sustu. Ve orada bir şey demedi. Onları putlarına sövmedi orada. Küfretmedi. Acele etmedi. Bakınız bundan bir, bir şey alalım yani. Bazı ortamlara gidersiniz. Efendim, o ortamda diyelim ki cenazeye gittiniz. Cenazeyi gömerken orada Yasin-i şerif okunuyor. Yanlış mı? Yanlış. Bidat mı? Bidat. Ama bütün cenazelerde bu okunuyor. Yani babanın cenazesi olduğu gitmeyecek misin? Annenin cenazesi olduğu gitmeyecek misin? Ya gideceksin de orada anlatacaksın yavaş yavaş etrafına sevdiğin insanlara. Bak bunu biz böyle yapıyoruz ama bu böyle değil aslında. Diyeceksin. Yavaş yavaş. E, bir de şu var yani. Orada Kur'an okumak haram mı? Değil. Bidat mı? Bidat doğru ama haram mı? Değil. Okuyan günahkar olur mu? Olmaz. E, bidat mı? Her bidatı yapan günahkar olur mu? Her bidatı yapan günahkar olmaz. Eğer orada bir zorunluluk var ise orada ona katlanır ve orada babasının cenazesine, annesinin cenazesine katılır ve orada elinden geldiği kadar da bunun yanlış olduğunu sağına, soluna sevdiği insanlara kendisini anlayabilecek insanlara anlatmaya çalışır. Eğer imamsa bunu erteler. Bir gün vaaza çıktığında değerli cemaat bizim şöyle şöyle şöyle şöyle geleneklerimiz var ama sünnette şöyle yer almaktadır. Peygamberimizin cenaze merasimi şöyleydi değerli kardeşlerim. Peygamberimizin defnetme merasimi şöyleydi değerli kardeşlerim. Peygamberimizin e, kabristandaki adabı şöyleydi değerli kardeşlerim. Sahabenin anlayışı şöyleydi değerli kardeşlerim. Bugün biz Bunları biraz değiştirmişiz. Ee, hep de böyle. Daha iyi olur, daha iyi olur babından olaya yaklaşarak yapmışız. Kur'an-ı Kerim okumanın ne zararı olur? Kur'an-ı Kerim her yerde okunur diyerek onu orada da okumuşuz. Ee, ve bu konuda bir istihsan içerisinde olmuşuz. Fakat bu kapıdan girmek bizi birçok yanlışa götürmektedir. Her yeni çıkan bidat bazı sünnetlerin terkine sebep olmaktadır. Bunları e, yapılmaması daha güzeldir, daha doğrudur diye anlatmak lazım. E, bunu yapmayıp da, efendim ne cenazeye katılırım, ne babamın cenazesine katılırım, orada bidat işleniyor, ne de o camiye girelim, orada efendim, Müezzinlik yapılıyor. Bu bidattır. Orada efendim Allahummen tesselamum kesselam diye müezzin söylüyor. Bu bidattır. Ben orada oraya girmem. Ben o efendim diyanetin o camisiyle namaz kılmam. Ben diyanetten maaş da almam. Ben şunu da yapmam, bunu da yapmam. Bunlar e, sonuç olarak o insanın, biz bu insanları görüyoruz ama bu insanlar bu yolda fazla gidemiyorlar. Yani. Bir yerde artık e, tıkanıyorlar ya e, tamamen çıldırıyorlar. E, zırvalıyorlar ya da e, dinden uzaklaşıyorlar bu insanlar. Çünkü aşırılık her zaman iyi netice vermez. Aşırılık bir böyle böyle keskin olmak olmaz. Bunun hikmetine inmek lazım. Yavaş yavaş anlatmak lazım. Bu bidatler, hurafeler birden yerleşmedi ki birden kaldırabilesin. Mümkün değil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakınız. Yani işte Faizi kaldırıyor. Bakınız. Aşama aşama. Allahu Teala'nın emriyle. Aşama aşama. Değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, örtüyü emrediyor. Aşama aşama. Yani bakıyorsunuz örtü yani İslam'ın ilk şeyi Sümeyye. Başı açık. Muhtemelen başı açıktı. Çünkü örtü ayeti yoktu. Muhtemelen İslam'ın öngördüğü bir şekilde giyinmemişti ama Kendisini İslam'a feda etmişti ve bir ayağını bir deveye, bir ayağını diğer deveye bağlayarak zıt istikametlerde develeri çekmek suretiyle vücudunu paramparça etmişlerdi. Bu bir şehit ama örtü ayetini görmeden vefat etmiş, şehit olmuş bir şehit. Şimdi bütün bunlarda bir tedriciliği görüyoruz. Kur'an neden bir anda inmedi Evet Cibril gelirdi ve Ey Allah'ın Resulü Aha sana Kur'an Bütün ayetleriyle beraber Al bunu uygula diyebilirdi Ama bunu demedi Ne yaptı? İhtiyaca göre indirdi Toplumsal problemler oluştuğunda O problemleri çözmek için Ayet geldi Veya insani bir takım ahlaksal problemlerle karşı karşıya kaldığımızda o ahlaki problemleri çözmek doğrusunu vaaz etmek için Cibril vahiy getirdi. Ve 23 senede o toplumun ihtiyacına göre güncel hayatlarına hitap eden ayetler inmiş oldu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması da o şekilde oldu. Bakınız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescid-i nebevide mescid mescide bevleden bir arabiye ne diyor? Bırakın diyor adam işini bitirsin. Sonra gel kardeşim diyor. Bu mescitler işini bitirdin bitirdim. Bu mescitler e, Allah'ın anıldığı insanların secde ettiği bir yerdir. Buralarda bevil olmaz. Buralarda Temiz yerlerdir. Temiz olmalıdırlar. Ee, bir daha hani olmasa daha güzel olur diye e, ne yapıyor? Onun gönlünü hoş tutacak şekilde ona e, güzel nasihatta bulunuyor. Ve o insan ona karşı geldikleri için bütün sahabeler e, ve onları reddediyor. Sadece diyor ben seni dinlerim. Bunlardan bir hayır kabul etmem diyor. Kızıyor değil mi? Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o hikmetli sözünü, o tedricilik metodunu orada da müşahede ediyoruz. Bunlar örnekler. Zaten Kur'an'ın 23 senede inmesi al sana bir örnek. Yeter. Başlık. Bunu alsan yeter zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam davetiyle 23 sene e, toplum arasında olması ve İslamı getirmiş olduğu o toplum içerisinde bir fiil, bir insan olarak yaşayarak, onlar sıradan bir insan olarak yaşayarak, onların problemlerini müşahede edip, yerinde tedavi uygulaması, çözüm bulması, vahi beklemesi, vahi geldikten sonra vahi anlatması, bunların hepsi aslında çok güzel örnekler, çok büyük örnekler ve yeterli örnekler. Sağdan soldan örnek bulmaya da gerek yok. Bunlar yeterlidir. Ee, şimdi bütün bunlar varken bize ne oluyor ki ey insanlar Kur'an'ın bütününü bir harfini efendim dışarıda bırakmayacak şekilde ve benim anlattığım şekilde kabul etmezseniz kafirsiniz, müşriksiniz böyle aceleci bir e, tavırda olmaya e, olma yanlışa düşüyoruz. Yani öyle olmamalı. Biz... Bugün insanlarımız Kur'an'ı reddetmiyor. Bugün insanlar sünneti reddetmiyor hamdolsun. Ama içeriğini yanlış öğrendiğinden dolayı yanlış bir algılama içerisinde. Bizim yapmamız gereken şey onların gönlüne girmek, onların anlayabileceği bir metot ile doğru algılamayı, doğru tefsiri, doğru şerhi yapabilmek ve Sabırla, azimle bu e, doğruları servis yapabilmek. Ama bunu yaparken de insaflı olmak, merhametli olmak, şefkatli olmak, o insanın hayrını istediğimizi göstermek, mütevazı olmak. Bunları yapmazsak kimse bize inanmaz. Aman kardeşim yanım sen inan inanmazsan defol git ya sen kim oluyorsun gibi yaklaşımlar. İslam davetçisinin yaklaşımı değildir. Ben bir e, imam olarak burada kardeşlerimizden bazıları sen kafirsin dediler bana çok. Neden? Çünkü sen diyanette görev aldın. Dolayısıyla bu bidatleri hurafeleri de muhakkak işliyorsundur. Sen kafirsin. Değerli kardeşlerim bir insan ben elbette hurafeleri bidatleri işlemek istemem. Ve mümkün mertebe bunlardan uzak duruyoruz ve bunların yanlış olduğunu insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Yani tepkiler alıyoruz, dışlanıyoruz. Doğru. Ama dosajını e, iyi ayarlamak lazım. İyi ayarlamak lazım. Çok aşırı tepkileri alacağımız işlere daha ilk baştan girişmemek lazım. Yavaş yavaş anlatmak lazım. E, ama bazı insanlar böyle hemen kafir, mağfir, ya da kafir, müftiyede de kafir. Efendim, e, profesörü de kafir, hep kafir. O kafir, bu kafir. Bunlar çok çirkin, yanlış yaklaşımlar. Allah bundan razı mı? İnsanların böyle, bütün insanların kafir olarak görülmesinden Allah razı mı? Biz öyle insanlar gördük ki selam veriyorsunuz insanlara. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyorsunuz. Adam sana cevap olarak diyor ki, ya kelp haşa. Sen kim oluyorsun da bana selam veriyorsun? Sen kim kimsi bana selam veriyorsun diyor ya. Ben seni son olarak görmüyorum. E kardeşim ben seni son olarak görüyorum. Ben sana selam verdim. Sen bana niye selam almıyorsun? Dediğin zaman da diyor ki yok sen sakalını kısattın kafir oldun. Bir insan sakalını kısatmakla kafir olur mu? Olmaz. Elbisesini topuktan aşağı yapsak kafir olur mu? Olmaz. Bunlar Küfür sebepleri değildir. Ehli sünnete göre bir insan zina bile etse kafir olmaz. Faiz yese kafir olmaz. Büyük günahları işese kafir olmaz. Yeter ki onun haram olan şeyin helalliğini savunmasın. Ama günümüzde adam bakıyorsunuz. 3-5 hadis öğrenmiş. 3-5 ayet öğrenmiş. Başlıyor. Aman. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَرَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ Allah'ın hükmü hükmetmeyen kafirlerin ta kendisidir. Hemen böyle kafir, o kafir, bu kafir. Ya hükmetmek kim? Hükmetme derecesinde olan kim? Oradaki adamın durumu ne? Bilerek, isteyerek mi bunu yapıyor? Adamın e, itikadı ne? Adam belli bir e, proje, belli bir e, hiyerarşik yapı içerisinde, belli bir periyotla bazı hedefleri gayeleri olan bir insan mı da böyle yapıyor? <gülüyor> Neden böyle yapıyor? Bir, bir araştır ya sen hemen kafir, kafir. Bir ayetten hemen insanlar yargıla, kafir et, hürafe işledin kafir, bidat işledin kafir, sünnete aykırı davrandın kafir. Bunlar Evvelden de olmuş bu tür yaklaşımlar. Hariciler mesela. Hariciler. Hazreti Ali'ye kafir dediler. Hariciler. Ee, sahabenin çoğuna kafir dediler biliyor musunuz? Onlar da sahabeydi ama sahabenin çoğuna kafir dediler. Neden? Efendim, neden ee, Ebu Sufyan'ın <gülüyor> oğlu Muaviye ile Hazreti Ali savaşmayı bırakıp da hakem tayin ettiler ve hakemin dediğini iki tarafta kabul edeceğini izhar etti. Allah'ın hüküm verdiği bir konuda beşerin hükmü beklenir mi? Ya Ali sen kafirsin. Sana uyanlar da kafir. Biz ayrılıyoruz dediler değil mi? 10 bin kişi ayrıldı. Bu ayrılan insanlar, hariciler bunlar da Takva ehli insanlar, gece namazı kılan insanlar, Allah'a hakkıyla yalvaran, dua eden, ibadet eden insanlar. Ancak yorum farkı var. Aşırılık var ve bu aşırılık onları bütün Hz. Ali ve işte onun yanındaki diğer sahabeleri tekfire götürdü ve onlar ne yaptılar? Ayrılıp gittiler Müslümanların ordusundan. Ve ondan sonra o kadar aşırıla gitti ki bu hariciler çarşı pazar gezerek efendim harici olmayanları çoluk çocuk kadın erkek masum ihtiyar yaşlı demeden kılıçtan geçirdiler. Hatta ben Müslüman değilim Hristiyanım diyen insanları bırakıyorlardı. Ben Yahudiyim diyen insanları bırakıyorlardı. Yani ben Müslümanım Demeyen insanları bırakıyorlardı. Ben Müslümanım diyen insanları öldürüyorlardı. Neden? Sen Müslümansın ama bana göre Müslüman değilsin. Sen Müslümansın ama kafir Müslümansın gibi bir yaklaşım ile o insanları katlediyorlardı. Mallarını, canlarını kendilerine helal gör Onların hanımlarını kendilerine helal görüyorlardı. Ya sen takva ehlisin. Sen Allah için insanları tekfir ediyorsun Guya. E sen o zaman ne oluyor bu? Onların çoluğu çocuğu çocuğu öldürüyor. Niye ileride diyor bu efendim onların kafasında bir yapıda olacak dolayısıyla bizim kafamızda olmayacak bu çoğalmasın öldürelim. Onların hanımlarını alıyor Müslüman hanımlarını alıyor kendisine ganimet olarak. Niye onu kafir gördün ki o Müslüman hanımdan zina ediyor. Niyeymiş o cariyeymiş. Bunları kim yaptı? Hariciler yaptılar. Şimdi bugün de bu haricilerin devamı var. Bu haricilerin devamı var. Aynı kafada. Aynı kafadan. O kafir malı, o zaman git malını çal. O ehli har ehli onu git efendim hanımının elinden al. O senin cariyendir. Onunla yat. Sana helaldir. Malını al. Sana helaldir gibi ucube Yaklaşımlar, ilk haricilerin yaptığı o yaklaşımlar bugün de var. Bazı ülkelerde var, İslam ülkelerinde var, Türkiye'de de var. Azınlıkta bunlar ama var. Yani bunlar e, aceleci, e, böyle e, düşüncesiz, böyle e, asıp tutan, kesen, bir ayetle, bir hadisle dini anladığını e, sanan insanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu e, haricilerin e, biliyordu ve onlardan ümmeti sakındırıyordu. Onlar cımbızlayan insanlar diyordu. Onlar İslam'ın bir hükmünü cımbızla alır, diğer ayetlere onu entegre etmez, diğer e, ayetlerle birlikte o ayetin şekil bulmasını, mana bulmasına müsaade etmez. Alır o ayeti oradan tık seçer. Ayeti keser ortadan. Yanından. Kırpar makasla. Ve onunla hüküm verir. Asar keser. Yani bektaşlar işte. Ne diyor? Efendim? La takribus salata'yı alıyor. Yani namaza yaklaşmayın. Orayı tık alıyor. Namaz niye kılmıyorsun? Allah diyor la takribus salata. İşte onu alıyor. Namaza yaklaşmayın. Allah dedi kardeşim. Biz de Allah dediğini yapıyoruz. Yaklaşmıyoruz. İşte bu yaklaşım, değerli kardeşler, bu yaklaşım haricilerin yaklaşımıydı. Bugün de bu çağdaş, masır hariciler aynı yaklaşım içerisindeler. Böyle cımbızla bazı ayetleri, yarısını, bir kısmını, üçte birini almak suretiyle, hüküm vermek suretiyle, Kur'an'ı genel olarak düşünmeden, sünneti genel e, olarak düşünmeden hüküm vermek suretiyle, aceleci tavırlarla, Onları, bunları, insanları, Müslümanları tekfir eden bir duruma geliyorlar. Bu konuya niye girdik? Çünkü e, ya bu insanlardan bir şey olmaz. Ben imamlığı bırakıyorum. Ben müftülüğü bırakıyorum. Ben Diyanet Reisi'ni bırakıyorum. Ben şunu bırakıyorum, bunu bırakıyorum gibi e, yaklaşım arz etmek biraz da haricilerdeki yaklaşıma benzeyen bir tutum, bir durumdur bence. Ee, bu ülke bizim. Bu vatan bizim. Bu insanlar bizim anamız, babamız, kardeşimiz, dedelerimiz, kardeşlerimiz bunlar bizim. Bu insanlara hayır götürmek varken bunları dışlamak neyimize? Ya sabırlı olacağız. Anlatacağız. Allah böyle diyor kardeşim. Allah böyle diyor. Yani hiç mi duyan... Kulaklar görmeyeceksiniz. Anlayan kalpler görmeyeceksiniz. Yani göreceksiniz. Hepimiz görüyoruz. Elhamdülillah. Saygın bir insansınız. Herkes saygı duyuyor. Düşmanımız dahi saygı duyuyor. Sen ahlaklı ol yeter ki. Sen bu dini gerçekten insanlara hakkıyla anlatma gayreti içerisinde olduğunu göster kardeşim. Ahlaklı olduğunu göster. Beş vakit namazını camide kıl. Gece teheccüde kalk. Dualı ol. Niyazlı ol. Ahlaklı ol. Edepli ol, saygılı ol, haddini bil. O insanlar sizin bu hareketinizi ye, yani kale alacaklardır. Sizin bu ahlaksal davranışınız bile ayakta yürüyen fiili bir davetçi olduğunuzu gösterecek ve bu yeterli. Sizin için hiçbir şey söylemeseniz de şu ahlakınız, şu duruşunuz topluma yeterli bir e, hikmeti aşılayacaktır. Acele etmemek lazım. Evet, yani benim söyleyeceklerim <gülüyor> kısaca bunlar. Tabii bu konu çok geniş. Ee, çok daha değişik örnekler verebiliriz. Benim bu yaklaşımıma katı... yaklaşılmak katılmayan kardeşlerimiz de olabilir. Vardır da yani tekim ama e, ben e, 17 sene hatta 18 sene Hicri olarak düşündüğümüzde eee Arap ülkesinde belki daha çok düştüğü insanların konuştuğu, kale aldığı bir ülkede davetçi olarak çalışan, davetin problemlerini bizzat yerinde gören, birçok davetçiyle tanışan ve e, onların tarzlarını, metotlarını bilen, az çok müşahede eden, onların zamana ve zemine göre Değişiklik arz eden, e, durumlarını fark eden, gören, müşahede eden, mülahaza eden bir insan olarak bunları söylüyorum. Ha çıkar birisi de ama da değişik böyle şey mi olur ya? Aaa bu adam çok tavizkar. Neler konuşuyor böyle? Allah biz bundan beriyiz diyebilir. Bu da insanların hakkı diyebilir yani böyle bir şey. Nitekim insanlar bu tür şeyler diyebiliyorlar. Ama Allah şahittir ki biz... Burada nefsimiz için konuşmuyoruz. Asla. Biz burada e, bu dini insanlara nasıl anlatırız? İnsanları ürkütmeden gerçekleri, gerçeklerle insanları nasıl tanıştırırız? Bunun mücadelesini veriyoruz. İnsanları dışlayanlar bir arpa boyu yol alamazlar. Yani din, ya açık saçık bir kadın bile olabilir. Yani o aman açılmış bu kadın. Bu kafir ya bu tamam bu hayırsız bunda hiç hayır yok bu insanda. Bu insan Allah'ın lanetli kulu Demi, den, denir mi? Denmez. Ya kardeşim git anlat. Bak belki de öyle bir kalp var ki onda. Hüngür hüngür ağlayacak. E şimdi gördük Hüseyin kardeşimiz gitti. Değil mi? Genel evinde o Allah'tan korkun dedi. Size uyarıyorum dedi. Zina edenlerin çekecek olduğu azabı hatırlattı o kazanını değil mi? Ve o kadınlar nasıl hüngür hüngür ağladılar? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Ve demek ki demek ki onların kalbinde Allah korkusu var. Kalbinde Allah korkusu olanları çöpe atarsanız Allah sizi çöpe atar. Kalbinde Allah korkusu olanları hayırsız demeyin. Bunda hiçbir hayır yoktur demeyin. Eğer Allah korkusu varsa onda hayır var. O Allahı seviyorsa onun kalbinde hayır var. Onda hayır var kardeşim. Hiç kimseyi günahından dolayı yargılayamazsın. Yani yatalı olduğunu söyleriz ama o insanın artık cehennemlik olduğu konusunda ileri gidemeyiz. Sen kim oluyorsun? Ben kim oluyorum da lanetliyorsun. Bir insanı lanetlemek demek ya bu cehennemlik demek ya. Lanet olmaz. Belki de senden daha iyi olacak. Belki tövbe Sen ne biliyorsun kardeşim? Bu böyle. Peki. Bu konuyla ilgili bakıyorum da şöyle daha önce de konuştuk. Şu anda 39-40 dakika olmuş. Konuşuyoruz. Umarım bunlar tabii e, faydalı olacaktır. Ben acizane bildiğim şekilde konuştum. Hatalarım olabilir. Bunlar tartışmaya açık konular. Yani çıksın düşünürlerimiz. Ee, fikir adamlarımız, davetçilerimiz eleştirsinler. Bu yaklaşımın yanlış olduğunu e, ileri sürsünler. Doğrusu bu olmalıdır desinler. Bu konuda ilgili e, sempozümler olsun, seminerler olsun, ilmi çalışmalar olsun. Fikirlerin çatışmasından gerçekler ortaya çıkar. Bu fikirler çatışsın. Böyle yanlış oluyor. Herkesin deneyimleri var, tecrübeleri var. Bunlardan yola çıkarak efendim bazı yargılarda bulunsunlar, ışıklıcı efendim konuşmalar yapsınlar. Bunlar olsun. Ama hiç kimse kimseyi peşinen yargılamasın ve hikmetli bir şekilde devam etsin. bu hikmete her yerde ihtiyaç var. Afganistan'da da ihtiyaç var. Türkiye'de ihtiyaç var. Suudi Arabistan'da da ihtiyaç var. Balkanlarda da, Türkiye Cumhuriyeti'nde her tarafta ihtiyaç var. Avrupa'da da ihtiyaç var. Hikmetli olmak, sabırlı olmak, azimli olmak, kayretli olmak, sevecen olmak, merhametli ve şefkatli olmak durumundadır bir davetçi. Bu demek, bu pısırıklık değildir. Bu, bu, bu şudur. Bu, ben seni kaybetmek istemiyorum kardeşim. Ben seni kazanmak istiyorum, ben seni fethetmeye geldim Allah'ın izniyle ve buradan seni fethetmeden de ayrılmayacağım Allah'ın izniyle demenin bir e, fiili, göstergesidir. Böyle bilmek, böyle anlamak lazım diye düşünüyorum. E, ve son olarak kardeşimize de görevinde başarılar diliyorum. Devam etmesini canı gönülden arzu Aman ediyorum. Allah çoğumuzdan razı olsun. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى نَب۪يِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Evet, buyurun. Evet hocam, güzel bir konuşma oldu. Akif de dinlemiştir herhalde. Akif dinledim bilmiyorum. Umarım dinlemiştir. O kayıt yaptığı için mikrofonu kapattı. Herhalde ondan cevap veremedi. Evet. Bu, ee, e, evet. sen de kayıt yaptın gönderirsin hocam bunu tamam kayıt inşallah. yaptık inşallah bunları size göndereceğim biraz sonra ee, ve baya da geç oldu saat 1'e geliyor ee, müsaadenizle rica edeceğim aslında bir yarım saatliğine gelmiştim ama uzadı tabii ki sohbetimiz ve uzadı hayırlısı olsun Allah bu e, sohbetlerimizi inşallah Hayrın anahtarı kapısı yapsın. Yani e, bütün niyetimiz Yüce Rabbimizin bizi hayırda vesile olarak görmesi, hayırda vesile olarak bizi kullanmasını ondan niyaz ediyoruz. Başka bir e, niyazımız yok. O bizi, Yani bizi hayırda bir merdiven basamağı yaparsa bu ne büyük şereftir. İslam'ın bir merdiven basamağı olmak hepimiz için çok büyük şeref olmalıdır. Ve e, hepimiz bu şerefin peşindeyiz. E, sizler de bu geç saate kadar e, burada kaldınız. Umarım faydalı olmuştur. Geceniz barak olsun. Allah e, bu sabırlarınızı en güzel şekilde mükafatlandırsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüm. Hocam Allah razı olsun. Şimdi bir kardeşimiz de seni dinledi. Gürcistan'dan katılıyor bak... E, Yazı hızlı şimdi Gürcüce olduğu için tabi okunmuyor şeyde. Evet. Skype'de. Şaban ismi. Şaban orada mısın? Evet burada. Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun rahmetullahi. Şaban'la <gülüyor> Konya'da okuyor hocam. da okuyor. Güzel. Allah muhamma etsin. Şimdi oradan e, belki birkaç gün sonra şeye dönecek. Bilmiyorum kaç gün sonra döneceksin. sana dönecek. Kesin dönüş yapacak. Mazat ee, etsin inşallah. Kesin dönüş yapıyorsun değil mi? Evet. Evet. Allah razı olsun hocam çok. Allah size razı yani olsun Allah size razı olsun Allah inşallah sizi orada Hakkı üstün tutan bir Davetçi olarak sizi istihdam eder bu dinin Yayılmasında Sizi hayır. bir hayır kapısı Kılar inşallah İnşallah Evet Tamam hocam ee, Görüşürüz yine inşallah Allah'a Allah emanet olun Burada ee, geçen inşallah olsun. katılır Şaban kardeş. İnşallah, Bizimiz. İnşallah. Ee, Akif de zaten burada. Muvaffakiyetler diliyorum. Da, burada... başka Ali kim sesin geliyor mu? Evet. Ali kimsin Allah razı olsun. Rica ediyoruz abicim. Görüşürüz inşallah. İnşallah. Cümlemizden kardeşim, cümlemizden. Bu ilk konuşmayı daha bunu geliştiririz. tabii daha. Tabii ki tabii ki. Davi yapılacak. Başka, başka konularda başka şeylerde. E... Eklene, eklenir yani zamanla i̇nşallah, inşallah. İnşallah. Hepsi bir günde tabii konuşulmaz yani. Evet. hazmetmek lazım, arkasından öbür şeyler gelir. İnşallah. Hani keskin küpü, sirke küpüne zarar verir misali siz size değindiniz hocam yani onlara. Bu şimdi çok moda yani bu şey. Tamam Facebook'ta olsun, başka internet ortamlarında olsun. Bu tür fikirler hemen böyle büyük bir taraftar buluyor ama uygulama imkanı olmayan şeyler İslam'ın genel yapısına aykırı görüşler yani. Evet, Resulullah'ın metoduna aykırı şeyler. Mi? Tabii bunu acı çekerek